Hilal Ceyhan Köksal Yöneten Nisan Kumru asr Saadet'te Önceki Bölüm Maunek kuyuları civarında müzirle beraberdik. Birden yırtıcı kuşların çoğaldığını gördük. İçimiz ürperdi. Tam ne olduğunu öğrenelim diyorduk ki... Bir kadın çıka geldi ve... Acı haberi verdi... ''Biz ulaştığımızda kardeşlerimizin hemen hepsi şehadet şerbetini içmişti.'' Ard arda gelen şehadet haberleri Müslümanları çok üzmüştü. ''Arkadaşlarımdan hangisine yanayım bilmiyorum. Merse'de e mi, amire mi, Hubey'de mi yoksa hakeme mi?'' ''Süffü ashabından elli kişi.'' ''Hepsi bu ümmetin bilginleriydi. Onlara yapılanları hazmedemiyorum.'' Çok acı değil mi Ömer? Benim ciğerim yanıyor. Acımı tarif etmem imkansız. Tek tesellim hepsinin şehit olması. Ağlama oğlum. Dayım cennete gitti. Biliyorum anne. Onu çok özleyeceğim. Ben de henüz. Ben de. Biliyor musun? Peygamberimiz de onlar için ağlıyor. Bilmez miyim? Ben... Peygamberimizin Bugüne kadar pusuya düşürülen arkadaşlarına üzüldüğü kadar hiçbir şeye üzüldüğünü görmedim Her namazında onlar için dua ediyor Muhammed bin Abdullah'ı öldüreceksin Peki karşılığında ne var? Ne dilersen? Anlaştık bu gece yola çıkarım Sen ancak bir peygamber olabilirsin Benim buraya geliş nedenimi bilen kimse yoktu. Bunu ancak Allah sana bildirmiş olabilir. Anlıyorum ki sen Allah tarafından korunmaktasın ve doğru yol üzerindesin. Ebu Süfyan'la yanlış yoldadır. 75. bölüm. Kureyş müşriklerinin peygamberimize öldürme girişimleri sonuçsuz kalmıştı. Bu hususta Medine Yahudilerine tehdit dolu bir mektup yazdılar. Dün Kureşten bir mektup geldi. Ne istiyorlar? Muhammed'i öldürmemizi. Eğer öldürmezsek kendilerine karşı düşmanlığımızı ilan ettiğimizi düşüneceklermiş. Evet. Evet. Kendileri beşelemediler tabii. Bize meydan mı okuyoruz? Savaştıkları mı? Araplar gibi zayıf olduğumuzu düşündüler herhalde. Kureyş'te ortak bir hedefimiz var. Bunu neden lehimize evet. çevirmeyelim ki? Muhammed'i öldürelim mi diyorsun? Evet, bunu biz de istemiyor muyuz? İstiyoruz tabii ki. Onun ortadan kaldırılması şehrimize huzur yetir. Zaten ona dur demezsek sonumuz Medine'den sürülen diğer Yahudilere benzeyecek. Yalnız dikkatli olmalıyız. Amacımızı öğrenirse elinden kurtulamayız. Haklısın, bu gizli olmalı. Çok iyi bir plan yapmalıyız. <gülüyor> Muhammed'i buraya davet edelim. Diniyle ilgili bizi bilgilendirmesini isteyelim. Eğer böyle söylersek şüphelenmez. İyi fikir. Onları benim bahçemde ağırlarız. Evimin yanında bir çardağım var. Oraya oturduğunda evin damından bir kaya parçasını üstüne yuvarlarız. En ufak bir hata yapmamalıyız. Evet, hazırlıklarla bizzat ilgileneceğim. Yahudiler tasarladıkları gibi peygamberimize haberci gönderdiler. Yahudi bilginlerinden birkaç kişinin onunla görüşmek istediğini... Eğer onlar ikna olursa diğerlerinin de Hazreti Muhammed'e iman edeceklerini söylediler. Peygamberimiz de yanında Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer ve Hazreti Ali olduğu halde Nadir oğullarının mahallesine gitti. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun şöyle geçin. İstirahat edin. Ben de geldiğinize haber vereyim. Öyle mi? Yanlarına çıkalım. Sen yanlarına git. Ben son kontrolleri yapayım. Bir daha elimize böyle bir fırsat geçmez. Peki. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yorulmuşsunuzdur, yemek yiyelim. Sofrayı hazırlayın. Peygamberimizin sağında Hazreti Ebubekir, solunda Hazreti Ömer oturuyordu. Bu esnada Cebrail aleyhisselam belirdi. Onu peygamberimizden başka kimse göremiyordu. Resulullah'a Yahudilerin planlarını anlatarak derhal Medine'ye dönmesini söyledi. Böylece peygamberimiz kalktı ve tek kelime etmeden orayı terk etti. Arkadaşları kısa bir süre sonra onun yanlarına döneceğini düşünüyordu ama zaman ilerleyip de dönmeyince endişelendiler. Ebu Bekir, evet. Resulullah aleyhisselam hala dönmedi. Evet Ömer ben de endişelenmeye başladım Bir hacet için kalkmıştır diye düşünüyordum ama bu kadar uzun sürmezdi Kalk biz de peşinden gidelim Hadi gidelim Nereye gidiyor Nereye gidiyorsun? Muhammed nereler? Ayrılırken de bir şey söylemedim Biz de bilmiyoruz Gidip bir bakalım içimiz rahat etsin e, e, Ne oluyor? Neden kalktı bunlar? Anlamış olabilirler mi? E, yok canım daha neler? Nasıl anlayabilir? Ya Rabbi ona haber verdiyse? Bugüne kadar kabul etmediğiniz bir gerçek var. Tevrat'ta özellikleri yazılı olan son peygamberi hatırlayın. Siz onun Harun oğullarından geleceğini umuyordunuz, ancak Allah dilediğinden seçip gönderdi. Beklediğiniz peygamberin özellikleri buna tamamen uymaktadır. Eğer o peygamberse yaptıklarınızı biliyor demektir. Kalkıp gidişi de bunu gösteriyor. İyi bilirsiniz ki gerçek bir peygamberin karşısında hiçbir düşman duramaz. Ben sizin eşyalarınızı develere yükleyip göç ettiğinizi, çocuklarınızın feryatlarını, evinizi barkınızı ardınızda bırakarak göç ettiğinizi görür gibi oluyorum. Bundan kurtulmanızın tek bir yolu var. Neymiş? Neymiş o? Nedir o? Nedir o? Müslüman olup Muhammed'in arkadaşları arasına girmeniz. Olmaz öyle şey. Yok olmaz. Dur, olmaz. Ancak bu şekilde emniyette olursunuz. Servetiniz elinizde kalır, yurdunuzdan da çıkarılmazsınız. Biz Tevrat'tan da Musa'nın ahdinden de asla ayrılmayız. O zaman size yurdumdan çıkıp gidin diye haber göndermesini bekleyin. Hazreti Ebubekirle Hazreti Ömer Medine'ye ulaştıklarında Resulullah'ın orada olduğunu gördüler. Ya Resulullah kalkıp gittiniz. Sebebini anlayamadık. Sizi merak ettik. Peygamberimiz Yahudiler beni öldürmeyi tasarladılar Allah bunu bana haber verince kalktım dedi Nasıl böyle bir şeye cesaret ederler Ama bize karşı tavırlarından anlamamız gerekirdi Onların bizi ne zaman hoş karşıladığı görülmüş ki Allah'a hamdolsun amaçlarına ulaşamadılar Ya Resulallah ne emredersiniz Nadroğullarının üzerine yürüyelim mi Peygamberimiz Muhammed bin Mesleme'yi bana çağırın dedi. O gelince de Nadir oğulları Yahudilerine git. Onlara şöyle dediğimi söyle. Bana suikast düzenleyerek olmayacak bir şeyi tasarladınız. Bundan sonra bizimle burada yaşamayacaksınız. Medine'yi terk edin. Size 10 gün mühlet veriyorum. Bu müddetten sonra buralarda sizden kimi görürsem boynunu vururum. Muhammed bin Mesleme Peygamberimizin emri üzerine Nadir oğullarının mahallesine gitti. İşte korktuğumuz oldu. Muhammed bize elçisini gönderdi. Bakalım şimdi ne yapacaksınız? Ne yapacağız? Bu olabilir mi? Korkma, bir şey olmaz. Allah'ın Peygamberi Muhammed aleyhisselam beni size elçi olarak göndermiştir. Musa Peygamber'e Tevratı indirmiş olan Allah aşkına doğru söyleyiniz. Muhammed aleyhisselam peygamber olarak gönderilmeden önce size geldiğim ve şu meclisinizde bana Yahudiliği teklif ettiğiniz zamanı hatırlıyor musunuz? Evet, bana Yahudi olmamı teklif etmiştiniz. Evet, evet. Ben asla Yahudi olmayacağımı söylediğim zaman siz bana Yahudilikten başka gerçek bir din yoktur. Senin anladığın, istediğin, duyup işittiğin hanif dininin aynısıdır demiştiniz. Evet. Sonra da en son peygamberin geliş vaktinin yaklaştığını söyleyip onun özelliklerini sıralamıştınız. Onun otoritesinden ve savaşçı kişiliğinden ve konuştuğu zaman hikmetli konuşacağından bahsetmiştiniz. Evet. Bana saydığınız tüm özellikler şimdi peygamberimizde varken neden iman etmiyorsunuz? Doğru yolu bulun ki hem dünyanızı hem ahiretinizi kurtarın. Anlaşılan teklifimi kabule yanaşmıyorsunuz. O zaman size bir elçi olarak peygamberimizin dediğini iletiyorum. Resulullah'ı öldürmeye kastettiğiniz için onunla yapmış olduğunuz anlaşma hükümsüzdür. Artık ya Medine'yi terk edersiniz ya da üzerinize yürürüz. On gün süreniz var. On günün sonunda buralarda kimi görürsek boynunu vururuz. Nasıl anlamışlar? Olamaz. Bunu bilemez. <gülüyor> Muhammed bin Mesleme, sen Evs kabilesindensin. Bizim eski müttefikimizsin. Senden böyle acı bir haber alacağımı hiç düşünmezdim. İslamiyet eski antlaşmaları ortadan kaldırdı. Üstelik sizler sözünüzde durmadınız. Kendinizden başka suçlu aramayın. Bize düşen göç hazırlığına başlamak. Yahudiler yol hazırlığına başladılar. Bunu haber alan münafık Abdullah bin Hübey... ...nadir oğullarına haberci gönderdi. Amacı Yahudilerle Müslümanlar arasında bir çatışma olmasını sağlamaktı. Abdullah bin Übey'in emriyle geldim. Size şöyle diyor. Sakın yurdunuzu ve mallarınızı bırakıp gitmeyin. Kalelerinize çekilin. Ben ve Araplardan 2000 bin kişi size destek olacağız. Son nefesimize kadar sizin arkanızda duracağız... Kurayza oğulları Yahudileri de sizi Yardımsız bırakmaz Gatafan'daki müttefikleriniz de öyle Evet evet doğru söylüyor Neden? Doğru söylüyor, evet. doğru söylüyor. Evet. Doğru söylüyor. Neden evet. yurdumuzu terk edelim? Dedikleri gibi destek olurlarsa Muhammed'in adamlarını perişan evet. ederiz evet. Perişan ederiz evet. perişan evet. ya eşan ya eşan evet. Kimsenin bir yere gittiği yok Biz burada kalıyoruz Muhammed'e git ve ona şöyle de Evlerimizi ve topraklarımızı Bırakıp da bir yere gitmiyoruz Elinden geleni yapsın Evet elinden geleni ardına koymasın Bir yere gitmiyoruz Kalelerimize stok yaparız Büyük kapıları kapatır güvenlik önlemleri alırız Yanımızda bir yıl yetecek yiyeceğimiz var Kaledeki suyumuzun da kesilmesinden yana korkumuz yok Muhammed kesinlikle bizi kuşatamaz Kuşatsa da başarı sağlayamaz Nadir oğulları Yahudileri Münafıkların kışkırtmasıyla Medine'den ayrılmamaya karar verdiler ve Rasulullah aleyhisselam'a meydan okuyarak hiçbir şekilde yurtlarını terk etmeyeceklerini bildirdiler. Aslı Saadet Radyo Teatrosunu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. İhanet İşleri Başkanlığı sundu.